1521, numaralı konu, Ala bin el gömüldükten sonra başucunda Bakara suresinin baş ve son tarafının okunmasını vasiyet etmesi, evet, Ala bin el çocuklarına şöyle vasiyet etmiştir, beni kabre indirerek lahde yerleştiriniz, sonra da Bismillahi ve Ala milleti Rasûlilâhi, Allah'ın Rasûlünün dini üzerinde olduğumuz halde Allah'ın ismiyle başlıyoruz, diyerek toprağı üzerime yavaş yavaş atınız, bu iş bittikten sonra da başucumda Bakara suresinin baş ve Son taraflarını okuyunuz çünkü ben İmli Ömer'in bunu güzel gördüğünü duydum.